1840 numaralı konu, Hz. Peygamberin Ebu Höreyre'ye verdiği hurmaların bereketlenmesi, evet, ben İslam'da üç musibette karşılaştım ki, bunlar gibi bir musibet benim başıma gelmedi, birincisi, Hazreti Peygamberin ölümü, ikincisi, Osman'ın öldürülmesi, üçüncüsü, azık torbası meselesidir, hurma dağarcığı da nedir ya Ebu Höreyre, diye sordular, o da cevap olarak, biz peygamberle beraber bir seferdeydik, Hz. Peygamber, ey Ebu Höreyre, senin yanında bir şey var mıdır diye sordu, dağarcıkta bulunan hurmalar vardır dedim, Hazreti Peygamber onları getirmemi emretti. Hurmayı çıkarıp Resulullah'a getirdim, peygamber onu eliyle sildi, üzerine dua ettikten sonra, on sahabeyi çağır, dedi, on sahabeyi çağırdım, onlar doyuncaya kadar yediler, böylece onar onar herkesi çağırdım, ta ki askerlerin sonu gelinceye kadar, dağarcıkta hala hurmam kalmıştı, Hazreti Peygamber, ey Eba Höreyre, dağarcıktan bir şey almak istediğin zaman elini dağarcığa sokak, fakat avuçlama, dedi, bunun üzerine Resulullah'ın hayatı boyunca, Ebu Bekir ve Ömer'in hayatı boyunca, ve Osman'ın hayatı boyunca ondan yedim. Osman şehit edildiği zaman elimdeki malım tamamen yağma edildi ve dağarcığım da kayboldu. Size o dağarcıktan ne kadar yediğimi söyleyeyim mi? O dağarcıktan 200 torbadan fazla yedim." dedi.